Türkçe Peri Masalları Bilge Küçük Kız Uzun zaman önce zenginliğin sahip olunan atlarla ölçüldüğü bir yerde iki erkek kardeş iki ayrı evde ayrı servetleriyle yaşıyordu. Demeter kardeşlerden zengin olanı, Jericho yoksul olanıydı. Hadi gel Jeriko, yoksa güneş batmadan oraya varamayacağız. İki erkek kardeş şehirde düzenlenen büyük bir ticari fuara doğru yola çıkmak üzereydi. Yola koyulmak üzereyken Jeriko'nun kızı yanlarına geldi. Lütfen baba, lütfen izin ver ben de geleyim. Yolumuz uzun kızım, hem gelirsen yorulursun. Ama baba hep şehri görmek istedim ben, lütfen baba... Tanrı aşkına. Bırak çocuk da gelsin. Hadi yola çıkalım. Uslu olacağım baba. Sana söz veriyorum. Tamam o zaman. Atla hadi. Bütün gün yol aldılar. Gece çöktüğünde şehre çok yaklaşmışlardı. Hadi gece dinleneceğimiz bir yer bulalım. Sabah olunca da şehre ulaşırız. Şurada bir kulübe var sanki. Gerçekten mi? Hadi gidelim. Bu kulübe değil. Ahır burası. Gece kalmak için iyi bir yere benziyor. Bakın, hem atlar için yeterince su ve yem de var. Geceyi burada geçirmek heyecanlı olacak. <gülüyor> tamam. Hadi yemeğimizi yiyelim, sonra da uyuyalım. Üçü o gece ahırda evlerindeymiş gibi uyudu. Ertesi sabah erkenden uyandılar ve yolculuklarını devam etmek için hazırlandılar. Hadi Nora, yola çıkmalıyız. Geliyorum baba. O da neydi? Bakın. Kısrağımızın dün gece bir tayı mı oldu? Senin kısrağın doğum yapmış olsa tay onun yanına giderdi. Ama benim damızlık atımın yanına geldi. Ama amca damızlık at nasıl doğum yapar? Doğru abi. Hatta bizim kısrağımıza da benziyor. Aferin. Tay'a yem ve su ver. Sonra da Tay'ı bana verin. Ama abi. Atların yüz farklı rengi yok Jericho. Belki bu Tay ormanda kayboldu ve benim damızlık atımın yanına geldi. Eğer senin kısrağın onun annesi olsa Tay doğrudan ona giderdi. Benim atıma geldiği için bana ait demektir. Gördün mü abi? Gördün mü? İki erkek kardeş Tay kimin olmalı diye uzun süre tartıştı. Sonunda Nora'nın aklına bir fikir geldi. Baba, amca, neden şehre gitmiyoruz? Bilge kral orada değil mi? Hadi ona gidelim ve kararlı onun vermesini isteyelim. Kızım haklı abi. Evet, kızın senden çok daha zeki kardeşim. Hadi gidelim. Şehrin kapısına vardılar. Erkek kardeşler bekçilerle konuşurken, Nora yakındaki bir ağaca asılmış, hırsız aranıyor levhasını gördü. Levhada hırsız... Hırsızın yerini krala bildiren kişi yüz altınla ödüllendirilecektir yazıyordu. İki erkek kardeş krala her şeyi anlattı. Evet, ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de zor majesteleri. Kısrak Tay'ın annesi olsaydı Tay, annesinin sütünü içerdi. Anlamıyorum ama Tay zengin kardeşin de değil. Açgözlü olduğu için tartışıyor. Zaten yeterince ata olan biri. Tayı yoksul kardeşine bırakırsa hiçbir şey kaybetmez. O zaman bu iki erkek kardeşin birinin zengin diğerinin yoksul olmasının nedeni bakalım sadece şans mı yoksa zeka mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz majesteleri? Mantık işe yaramayınca bilgelik devreye girer. Bakalım hangi erkek kardeş daha bilge? Tay ikinizin de olmadığına göre size bir soru soracağım. Hanginiz beni tatmin edecek cevabı verirse Tay onun olacak. Ve kral erkek kardeşlere bir soru sordu. Dünyadaki en hızlı şey nedir? Dünyadaki en yumuşak şey nedir? Ve dünyadaki en kıymetli şey nedir? Söyleyin. Kralın bu garip sorusu karşısında herkes afalladı. Herkes erkek kardeşlerin vereceği cevapları merakla bekliyordu. Demeter vereceği cevapla, kralı överse kralın onu seçeceğini düşündü ve şöyle bir cevap verdi. Cevabı basit bajesteleri. Sizin atınızdan daha hızlı ne olabilir efendim? Sizin yatağınızdan daha yumuşak ne olabilir kralım? Ve dünyada sizin prensinizden daha kıymetli ne olabilir? Senin cevabın ne olacak Jericho? Jericho mütevazı ve dürüst bir adamdı. Marur ve büyük laflarla insanların gönlünü hoş etmeyi bilmiyordu. Ne diyeceğini bilemedi. Majesteleri, diğer kardeş bir cevap bile veremiyor. Cevap vermemek, samimiyetsiz, dürüst olmayan bir cevap vermekten daha iyidir. Bir dakika bekleyelim. Nora derin düşünceye dalmıştı. Dürüstçe bir cevap vermek istiyordu. Sonra birden bir cevap aklına geldi. Affedersiniz majesteleri. Babamın yerine ben cevap verebilir miyim? <gülüyor> Tabii, neden olmasın? Dürüst olmak zorundayım efendim. Aslında doğru cevapları bilmiyorum ama... Ama dünyada gördüğüm şeylere dayanarak söylüyorum. Dünyadaki en hızlı şey rüzgardır. Öyle hızlıdır ki bir fırtınaya dönüşüp önündeki her şeyi yok edebilir. Dünyadaki en yumuşak şey bir çocuğun öpücüğü olmalı. Aynen beni yalayan butay gibi. Evet dünyadaki en önemli şey de... ...dürüstlük olmalı. Yoksa bir hırsızla ilgili bilgi verecek kişiye neden yüz altınlık bir ödül vaat etmiş olabilirsiniz değil mi? Bravo, bravo Jericho. Kızın gerçekten de bilge, dürüst ve de samimi. Cevabı beni memnun etti. Sana sadece bu tayı değil, ödül olarak tam dört yüz ve on bin altın vereceğim. Sana gelince Dimitri, cömert davranabilirdin ama sen cimri olmayı tercih ettin. Cimrilik seni bir yere kadar götürür ama kalıcı ödüller dürüstlükle gelir. Bu da sana bir ders olsun. Anlıyorum majesteleri. Teşekkürler kralım. Gerçekten iyi yüreklisiniz. Görüldüğü gibi... Başkalarına acımasızca oyunlar oynayabiliriz ama bunlar bizi bir yere götürmez. Herkes o kişileri hemen tanır ama mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürdürmek istiyorsak dürüst, içten ve bilge olmalıyız.